Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Kırklareli'nde kurulması planlanan kömürlü termik santral projesi 2 senedir aralıksız süren mücadele sonunda iptal edildi. Böylece daha önce iptal edilen diğer santrallerle birlikte Trakya'nın verimli tarım arazileri ve temiz havası korundu. Trakya'da 3 santralin iptaliyle termik santrallere bağlı yaşanabilecek 11.230 erken ölümün önüne geçildi. Eğer söz konusu projeden dönülmeseydi, Santral 40 yılda 230 erken ölüme, 7.800 solunum rahatsızlığı vakasına, 1.300 iş gücü kaybına ve hava kirliliğine bağlı senede 117 milyon euro maliyete neden olacaktı. Greenpeace Akdeniz'in Olmaz beyaz kampanyasına destek veren 75.000 kişi, 40'lar elinin sesini yükseltmesine yardım etti. Türkiye ortalamasına göre yaklaşık 3 kat verim ortalamasına sahip tarım arazileri de korundu. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Onur Akgül konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bugün kömür karşıtı mücadele için güzel bir gün. Bugün Trakya halkının ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi bir kömürlü termik santral tehditini daha ortadan kaldırdı. Kırklar elinde planlanan kömürlü termik santrale yaşamları, gelecekleri ve temiz hava hakları için Ayçiçeği aşkına hayır diyen Trakya halkı kazandı. Projeyi mümkün kılan çevre düzeni planı değişikliği de geçtiğimiz aylarda Danıştay tarafından iptal edilmişti. Yargının verdiği bu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projenin tarım toprakları ve su kaynakları üzerindeki etkisini gözeterek aldığı bu nihai kararla takip etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'de üretimdeki santrallerin zehir saçtığına, planlanan projelerin hayatımızı tehdit ettiğine dikkat çeken Akgül Aynı kararın Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara, Konya, Muğla ve Çanakkale gibi kömür tehdidi yaşayan şehirlerde de verilmesi çağrısında bulundu. Almanya'nın 1950'lerin ortasından itibaren kullanmaya başladığı ve 2022 yılının sonu itibariyle aşamalı olarak kullanımdan kaldıracağı nükleer enerji ve buna bağlı endüstrinin Alman toplumuna olan maliyetine dair bir araştırma yapıldı. Ekolojik Sosyal Pazar Ekonomisi Forumu tarafından yapılan araştırma, ucuz enerji kaynağı olarak gösterilen nükleer enerjinin aslında resmedildiğini ve topluma olan maliyetinin milyonlarca euroya ulaştığını ortaya koydu. Recharge News'un aktardığına göre nükleer enerji endüstrisinin Alman toplumuna olan maliyeti 1 trilyon euronun üzerinde. Elektrik fiyatları ve dış maliyetleri içeren desteğin Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın tüm enerji kaynakları arasında en fazla teşvik alanı olduğu hesaplandı. Alman devletinin nükleer enerji endüstrisi için 1950'lerden itibaren verdiği doğrudan ve dolaylı teşviklerin tek başına 287 milyar euroluk bir yük oluşturduğu, yaklaşık 9 milyar eurolun ise nükleer enerji karşıtı gösterilerde görev alan personelin maliyeti ve eski Doğu Almanya'da yürütülen nükleer faaliyetlerden kaynaklandığını dile getirdi. Ortaya çıkan maliyetler çoğunlukla elektrik fiyatlarına artış olarak da yansımadı ve bu da nükleer enerji için ucuz bir alternatif algısı oluşturdu. Nükleer enerji 60 yıldan fazla Alman halkının sırtında bir yük vergilerine de aldığı teşviklerle ortak oldu. Şimdi aynı bela önce ak kuyuda bizim başımıza gelebilir ve hatta Sinop'ta da nükleer hayaller maalesef devam ediyor. Araştırmacılar yaptıkları açıklamalarda binalarda kullanılan plastiklerin metal, ahşap, seramik ve cam ile değiştirilmesinin, ambalaj için kağıt ve kumaşa çevrilmesinin, geri dönüşüm oranlarının arttırılmasının 1950 yılına kadar gezegenin ısınmasına neden olan sera gazı emisyonlarını azaltabileceğini söyledi. İKAME, iş modellerinde ve tüketici davranışında değişiklikler ve fosil yakıtlar kullanmadan daha fazla plastik üretmenin bir karışımı. Küresel plastik tüketimini yarı yarıya azaltabilir ve plastikten emisyonları da yarıdan fazla azaltabilir. Baş araştırmacı Andrew Scott, Thomas Reuters Vakfı'nın yaptığı açıklamada plastiklerin %1 ila ikisi dışında tamamının fosil yakıtlardan, özellikle petrol ve gazdan, değer zincirinin farklı aşamalarında üretilen ...emisyonlarla yapıldığını söyledi. Bir plastik bir ürün satın aldığında onu kullanırken aslında emisyon üretmiyor. Ancak üründe önceki aşamalardan kaynaklanan emisyonlar var dedi. Ve atılan plastiklerin emisyonların dan da gelebileceğini ekledi. Raporda en büyük plastik kullanımının 2015 yılında toplam üretimin %36'sını oluşturan... ...ambalaj sanayi. Bunun da %16'sı ile inşaat izliyor. Bununla birlikte ahşap ve metal gibi şu anda mevcut olan plastik olmayan alternatiflere geçişin inşaat sektöründe plastik kullanımını %95 oranında azaltabileceği belirtildi. Tek kullanımlı plastiklerle ilgili bir düzenleme ve tüketici davranışındaki değişikliklerin bir kombinasyonu ambalaj sektöründe plastik tüketimini %78 oranında azaltabilir. Rapora göre bugün plastik atığın yalnızca %20'si geri dönüştürüldüğü için geri dönüşüm konusunda da iyileştirme için çok yer var. Bir günden Eren Aşnas'ın bir haberi var. Çanakkale'nin Kirazlı Balaban bölgesinde yapılmak istenen siyanürlü altın madenine karşı nöbet tutan yaşam savunucuları vardı. Ne yazık ki onlar dün sabah saatlerinde jandarma müdahalesiyle karşılaştı. Yaşam savunucuları jandarma'nın bulundukları çadırlara saat sabahın 6.30'da şafak baskını yapar gibi geldiğini ve pandemi gerekçesiyle alandan uzaklaştırıldıklarını söylediler. Nöbet tutan Seçkin Barbaros, Onur Uysal, Sema Demir ve Canan Hakko, jandarmanın bulundukları çadırları da söktüğünü aktardı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.